Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman, gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.